Talip Türcan'ın İslam hukuk biliminde şer'ilik kavramı şimdi makalesini değerlendirmesini yapacağız. Bu isimle iki makale daha var. Biri Mehmet Erdoğan'ın İslam hukukunda şer'ilik kavramı diye İslam Araştırmaları Dergisinin 2006'daki 19. cildinde yayınlanmış o. Bir de yine Talip Türcan'a ait Muğteciler ve Englisünnet Tehşerilik kavram diye bir makale olarak Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları dergisinin 3. yılının 5-6. sayısında 2001 tarihli 5-6. sayısında yayınlanmış. 69-88. sayfalarda yayınlanmış. Şimdi burada İslam hukuk bilimi kavramı açısından şerilik kavramı ele alınmış bu makale de. Şimdi İslam hukuku bilimi ile İslam hukukunun daha doğrusu bizim genel anlamda bildiğimiz fıkıhı ayırıyor Talib Türcan. Yani fıkıh ile İslam hukuk biliminin ayrı şeyler olduğunu ve İslam hukuk bilimini modern veya beşeri hukukun karşısına koyuyor. Dolayısıyla beşeri hukukun inceleme alanına aldığı konuları Talib Türcan ile İslam hukuk bilimi çerçevesinden incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hususu bir bilhassa Norm-Amaç ilişkisi isimli bir kitap var. Orada daha net vurguluyoruz. Şerilik kavramının üzerinde durduğu makalede öncelikle şer kelimesinin şerea ayı ile etimolojik ve semantik analizini yapıyor ve makalenin girişinde şöyle bir vurgusu var şerilik kavramına hem tek tek İslam hukuk normlarını ve hem de onların teşkil ettiği bağımsız bir düzen olarak İslam hukukunun tanımlanmasında asli, zorunlu ve öteki normatif yapılardan ayırt edici bir unsur olarak başvurulmaktadır diye, şerilik kavramının İslam hukuk normları açısından veya İslam hukukunun tanımlanmasında başvurulan yapılar açısından e, ayır edici bir kavram olduğunu vurgulayarak giriyor. Ve fıkhın tanımını da dikkat çekiyor. Fıkhın tanımı nedir? Şer'i ameli hükümleri bilmek. Ya da şer'i ameli hükümlerin tamamına fıkhın deniyor. İşte şer'i ameli denildiği için bu tanımda yer alan şer kavramının e, şer'ilik olarak e, ne anlama geldiğini e, tahlil etmeye çalışıyor. Burada bu Kelimenin etimolojik ve semantik analizini yaparken suya götüren yol, iki noktayı birbirine bağlayan doğrultu gibi sözlük anlamlarına işaret ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'de şer kelimesinin kullanıldığı yerlere işaret ediliyor. Sayfa 72'de Kur'an etimolojik anlamında kullanıldığında Hürra'an yapısı hariç, yani buradaki Kur'an'da şeraadan türetilen Hürra'an diye bir kelime var. Bunun haricindeki bütün şeradan e, türetilmiş kelimelerin Kur'an'da geçtiğini şöyle değerlendiriyor. Toplumsal ve bireysel yaşamı düzenleyici din esaslı kurallar ya da belirlen nitelikte kural koymak anlamında özdeşleştiğini söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de şer kelimesi, ve toplumsal ve bireysel hayatı düzenleyici din esaslı kurallar ya da toplumsal ve bireysel hayatı düzenlemekte kural koymaya Kur'an'ın şer dediğini dolayısıyla buradan şerin din vazetmek din koymak anlamına geldiğine işaret çekiyor ve Kur'an kendinden ilgili ayetleri söylüyor yani 300 sayfadan şer kelimesinden türetilen şeriat. ...kelimesi kavramı üzerinde duruyor ki ben bununla kural koymak ve kurallar bütünü olmak bakımından belirlenen bir amacı gerçekleştirmek üzere davranışları yönlendirmek ve onları öngörülen formlar dahilinde düzenlemek fonksiyonunu içeren anlamlara sahip olduğuna işaret ediyor. Yani şimdi mesela şeriat kelimesinin sözlük anlamı itibariyle anlaşılış biçiminin Kur'an'dan bir mülhem olarak ortaya konmasına gayret ediyor. Ama şeriat kelimesinin sözlük anlamının dışında hem mecazi anlamları var hem de insanların örfündeki anlamları var. Günümüzde mesela genelde şeriat denildiği zaman insanların tüyleri diken diken oluyor. için? İşte şeriat gelecek, el kesecek, evrenin ina taşlayacak bilmem ne falan gibi bir anlayış. Ha burada şeriatı düzen olarak algılayıp da şeriatın uygulanması gerektiğini söyleyen insanların da şeriattan anladığı bu. Yani hatlerin uygulanmasına şeriat olarak algılıyorlar. Halbuki şeriat sadece hatlerin uygulanması anlamında bir yapı değildir. Yani ne Kur'an'dan ilham alarak böyle bir şeriat anlayışı ortaya koyabilirsiniz, ne peygamberin hayatından ne de toplumdan. Şeriatın sözlük anlamı etrafında gelişmiş bir yapısı vardır. O da yol, yaşanan hayat demek. Ha, burada yaşanan hayatı biz Kur'an'a göre düzenleyeceğinizi kast ediyor. şeriatı e, kullanan veya şeriata vurgu yapan insanlar. Ha, yaşanan hayatı Kur'an'a göre düzenlemek mefhumu ise ayrı bir veçeden e, ele alınmalı. ve Dolayısıyla burada şeriatın yürünen yol anlamında e, kendisini Müslüman olarak tanımlayan toplumlarda yaşanan hayatta Kur'an ve sünnetten ilham alarak düzenlemeler yapmakta bir vasıta yani bir hukuk sistemi, bir hukuk düzeni olarak tanımlanması daha doğru gözükmektedir. İşte bu açıdan şeriat yani kural koyma ve kurallar bütünü olarak değerlendirilebilir ve bu amacı gerçekleştirme üzere de yapılması gereken insanların yunvası beklenen sınırları çizer ve bu sadece ceza hukuku alanında olmaz. Günlük hayatta da olur, muamelata da olur, medeni hukukta da olur, alışveriş, ticarette de olur. Yani şeriat ile dine dayalı, e, dinden e, dinin ana kaynaklarından mülhem kurallar vazetmek kastediliyor. Hayatın her alan ile ilgili düzenlemeler getirmektir. Ama şeriatte söylem olarak edinilmiş ve bilhassa son 20-30 yıldır ve, ve belki. Ee, Mısır'da başlayan hareketi de ele alırken 70-80 yıldır şeriat özlemiyle dile getirilen söylemlerin sadece şeridi hakları uygulamakla sınırlı kaldığını ve günümüze, günümüz hayatını düzenleyecek veya onlara çözüm ödenecek bir anlayış içermediğini görüyoruz. Yani bir teorileri, bir fikirleri olmadığını görüyoruz. E bu Bugün de böyledir. Bugünkü toplumumuzda da insanlardan bir kısmı şeriat istediklerini söylüyorlar. Şeriata göre hayat düzenlenmesini istediklerini söylüyorlar. Anladıkları sadece hadden uygulanmasıdır. Ama bir ticaret hukuku alanında, bir medeni hukuk alanında, borçlar hukuku alanında veya anayasa hukuku alanında, iş hukuku alanında bir önerileri, bir söylemleri yoktur. Çünkü bunlar bu anlamda sünnetten çıkaracak çünkü hali getireceksiniz ve bir yerde bunu alıp uygulayacak meslem hukukun gelişim sürecine bakarsanız yani Kur'an bir anayasa kitabı değil. Yani insanların neler yapıp etmesini, hangi durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleyen bir kitap değil. Hukuk açısından Kur'an'a bakacak olursanız Belli konularla ilgili bazı ahkamlık düzenlemeler getirmişler fakat temelde bütün konularda riayet edilmesi gereken ideal ülkeleri vadeden bir kitap Yani dolayısıyla bizim veya okuyan bir kimsenin çıkaracağı e, hukuki hayatta ilgili düzenlemeler en fazla ne olabilir? Bu prensipleri tespit etmek olabilir. Bu prensipleri tespit ettikten sonra bu prensiplere uygun yaşanan hayatta iç içe Kurallar, normlar önerebilirsiniz ve bu önerileriniz ancak yasama veya devlet tarafından benimsendiği zaman fanunlaşabilirsiniz. Her ne kadar bir beşeri pozitif hukuk olarak İslam hukukuna dayalı olmayan bir hukuk sistemi içerisinde yaşasalar bile hayatlarını yine de İslam hukukuna göre düzenlemek istiyorlar ve buna göre de problemleri temellendiriyorlar, soruyorlar. Yani din adamı bizde yok ama din adamı kesin ama Diyanet'e soruyorlar, Diyanet'in Fetva Kurumu'na soruyorlar, ilahiyatçılara soruyorlar. Hayatlarını dini kurallara göre temellendirmek istiyorlar. İşte sorun burada. Yani dini kurallar dediğimiz şey hayattan topuk bir şeydir. Ya da hayatın içerisinde dini kurallara yer yok. Bizim çözemediğimiz veya algılamakta güçlük çektiğimiz şey bu. Kur'an ve sünnetten mülhem olarak kural vazetmek etmek Hayatı dine göre düzenlemek biçiminde algılanıyor bazıları tarafından. Bu, ki bunu lehde olanlar da böyle algılıyor. Evet, böyle olmalı diyenler de bu şeriata göre bir hayat düzenlemesi diyor. Karşısında olanlar da böyle algılıyor. Halbuki durum böyle değil. Yani dinin de varlık sebebi nedir? Yeryüzündeki insanın, yeryüzünde insan gibi yaşamasını temin etmiştir. Yani dinin esas amacı da insana hizmet Dolayısıyla siz dinin amacını, insana hizmet etmek olan dinin amacını tersine çevirip insanı dine hizmet etmek isteyen bir varlık haline getirirseniz yani insan e, etkin olmaktan çıkar, edilgin olur. Edilgin olmasını anlamayalım insanın belirleyicilikte fikir koyamaması, adım atamaması ve her zaman birileri biz Kur'an'dan mesulletten şunu çıkarttık, sen böyle yapacaksın demesini beklemesi anlamına e, Bu da ne yapar insanı? Fasitleştirir, tembelleştirir ve köleleştirir. Kur'an'ın önerdiği, İslam'ın önerdiği insan tipi bu değildir ki. Yani Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabını okursanız orada şunu görürsünüz ve Nurettin Topçu'nun çoğu makalesinde de bu vardı. hareket felsefesi savunur. Nedir ki İslam tembel adamı, durağan adamı, emir, kumut bekleyen adamı sevmez. İslam hareket den adamı, sorgulayan adamı ve çözüm arayan adamı sever. Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı ve diğer hareketle ilgili makalesi alındığımız kadarıyla. E bu Kur'an'a ve Sünnet'e de uygun bir yapıdır. Bakın Peygamber Efendimiz isteseydi Mekke'den hicret etmeyebilir. Yani Mekke müşrikleriyle arasında inanç bağlamının dışında çok fazla ihtilaf veya ayrılık noktasında. da inanç bağlamının dışında çok fazla istilaf veya ayrılık noktası kalmamıştı. İnanç konusunu bir kenara koyup, Mekke müşrikleri Peygamber'in takısına gelmiş, ne istiyorsan verelim, ne diyorsan yapalım demişler. Sadece onun ne istiyorsan verelim, ne diyorsan yapalımın içerisinde sadece insanların dokunma vardı ve onun esas mücadelesi de zaten dünyevi bir mücadele değil, uhlevi bir mücadeleydi. Onun için anlaşamıyorlar. Onun için Peygamberi hüzet etmek zorunda kaldı ve mücadeleyi bırakmadı. Yani orada peygamberin bir rahatsız. Tamam, masum, siz de benim evimde olun dediğini kabul edeyim. Bu bir tembellik olmaz mıydı? Görevini terk etmek olmaz mıydı? Bugünkü Müslümanların durumu böyle midir? Bugünkü Müslümanlar Mehdi bekliyorlar, Mes'if bekliyorlar, Kovut bekliyorlar. Birileri Kuran'ı okusun, birileri Sünnet'i okusun. Hatta birileri okumasına da gerek yok. Birileri zaten okumuş. Kur'an'da okumuş, sünnetle okumuş, teoriler, öneriler geliştirmiş, sadece birileri onları anlasın ve bize desin ki şunları yapalım, biz de yapalım, hazır emre amade. Ama niye birilerine bırakıyorsunuz bir görev? Kur'an'ı okunması, sünnetin okunup incelenmesi ve yorumlanması görevi her bir müslümana tek tek düşen görev değil midir? E peki herkes bunu yapamaz, bu farzı kifayedir. Doğal olarak yaklaşım bu. Yani üniversite diye universal bir yapı var. her Herkes ilahiyat okuyamaz. En basit mi? Kimileri edebiyat okuyacak, kimileri tarih okuyacak, kimileri matematik, kimileri tut okuyacak. Dolayısıyla ilahiyat okuyanlar bunu yapsın. Yapsın hadi yapabilir mi? Yapamaz. Yaptırmayız, vermeyiz. Yani biz Kur'an'ı okuyup, mesela şunun da bir yönü var, onu da kabul etmek lazım. Şimdi insanlara Kur'an okuyup içinde ne olduğunu anlayın diyoruz ama Anlama ile yorumlama arasında, daha doğrusu okuma, anlama ve yorumlama arasında doğrudan bir ilişki var. Ve insanlar okuduktan sonra bir anlama faaliyeti zihinde gerçekleşiyor ve o anlama ifade ettiği zaman yorumu da ister istemez katıyorlar ve bu yorum, doğruluğu tartışılacak yorumlar cümlesine girmekten kurtulamıyor. Sebebi de nedir? İnsanların Kur'an okurken ki ihtiyaçları var temel bilimsel altyapıya sahip olmaları. Ve bizim buradaki sorunlarımızdan biri de bu. Nasıl Kur'an okumak? Yani şimdi biz ilahiyat fakültelerinde öğrenciye verebileceğiniz en fazla nedir? Oğlum ya da kızım Kur'an'ı açın içinde ne olduğunu okuyun. İnsanlara sadece yüzünden okumakla kalmayın. Ve okuması gerektiğini öğretin falandır. Ama biz öğrencilerimize bu Kur'an nasıl okununu verebilir. Nasıl anlaşıldığı veremiyoruz. Evet, tesir dersleri gösteriyoruz, hadis dersleri, fıkıh kelam dersleri gösteriyoruz. Ancak bunlar dersin olmanın ötesinde geçemediği için hayata etki eden, davranışlara yansıyan bir hale gelen, peki bizim öğrencimizin, taleramızın hayatına etki eden, davranışlara yansıyan hale gelen durum nedir? Fakülte dışındaki almış oldukları, yapmış oldukları ilişkiler, almış oldukları eğitimdir ve bizim öğrencilerimizi genelde belirleyen dışarı eğitimdir. Yani birilerinin Kur'an şöyle okulur, bu ayetten şöyle anlaşılır, bu böyledir, şöyledir diyenlerin peşinde gitmeleridir. Fakülte hocalarından ve faküste derslerinden öğrencilerimiz bir şey almaz. Yani, aa, hiçbir şey almaz demeyelim ama çok bir şey almaz. Yani olması istenilen seviyeye gelmez. Ha, bunun çeşitli sebepleri olardı, gerekçeleri ayrı bir tartışmanın konusu. Şimdi şeriat, yaşanan hayat ve bu yaşanan hayata Din kaynaklı öneriler sunmak biçimindeki algı doğru değil. Evet biz din kaynaklı Kur'an ve sünnete dayalı olarak bugünkü hayatın problemlerine öneriler sunmalıyız. Ama bu din kaynaklı öneriler olarak algılanmamalı gerek evet, dinin kaynakları, kitapta ve sünnet yaşanan hayat için vardır. Yani din burada bakın sanalindikten sonra din var mı? Dinin amacı bu dünyada insanların insan gibi yaşamasını temin etmek Dolayısıyla din, uzaydan gelme falan değil ama bunu din kaynaklı işte biz göre hayat düzenliyoruz diye değil. Dinin amacı dünyada insanın insan gibi yaşamasını temin etmek. Dolayısıyla bizim kitapla ve sünnetten kurallar, kanunlar vaz edecekse bu din kaynaklı değil, bu insan kaynaklıdır, bu hayat kaynaklıdır. Böyle lazım Çünkü bir, biz böyle algılarsak buna karşı olanlar da böyle avrularsak, Zin kaynaklı kuralları hep rafta, askıda kalacak. Anayasaya da girmeyecek, yasalara da girmeyecek. Ama yasa çıkarıyor ve zinayı suç olmaktan çıkarıyor. Ve bunu yaparken bu zinanın durumunun ne olduğunu topluma danışmıyor. Her azından toplumun fikir önderlerinden ve ki bunların şerrinde de Cin ile ilgili uzmanlaşmış insanlar vardır veya Kur'an ve Sünnet üzerine uzmanlaşmış insanlar vardır. Bunu soruyor. Niçin Avrupa Birliği bize diyor ki Cina suç olmaktan çıkaracaksın? Biz de çıkarıyoruz. Cina e, suç olmaktan çıktı. Tamam, serbest toplumda herkes Cina mı yapıyor? Yok. Yani bunu zaten pratik hayatta geçmesi mümkün olmayan bir anlayış bir yorum için. ...pratik hayata geçmesi mümkün olmayan bir şey... ...dağılık aylığına gireceğiz diye... ...kanunlaştırma, kanunlarımızda olması toplumu etkiledir. Etkileme. Ama zinanın... ...suç olarak kabul edilmesi ve... ...azaltılması ve yok edilmesi için... ...yatılması gerekenler yok mu? Yani bu ceza çıktı diye zina bu toplumda var değil. Bu ceza... E, ...zina suç olmaktan çıkmadan önce de... toplumda zina vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama hedef, toplumda zinayı ortadan kaldırmak olmamalı Zina yapanı cezalandırmak değildir ki, zinanın yolunu tıkamaktır ve suçu ortadan kaldırmaktır. Ve bunu Kur'an ve İslam sünnetle beraber ne olarak verir? İhsan olarak verir. Yani suçu ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekir? İhsan sahibi olmak gerekir. O da ne demektir? Allah'ı görür gibi hareket etmektir. Şimdi ihsan sahibi olmadıktan sonra, en baba kanunları koyun hiçbir şey yap. Çünkü insan Allah'ın yöreği hareket ederse suç fiiller olmaz, yapamaz. Hata olmaz mı olur, yanlış olmaz mı olur ama kasten suç fiili olmaz. İşte Kur'an'ın hedefi, İslam'ın hedefi nedir? Suç işlerini cezalandırmak değildir. Suç işlenmesini ortadan kaldırmaktır. Sıfır suç işleyen bir toplumdur hedef. E peki bunu Kur'an kendi yapabilir mi? Bunu Kur'an'a okuyanlar bu sistemi ortaya koyacak işte. Onun için bize düşen budur efendim. Hocam eğer dediğiniz şekilde yapılmazsa insanların insan sahibi olması nasıl sağlanacak? Bu Toplumu görüyorsunuz mesela hani imkansız gibi bir şey. Bir şey bu şey durumda ceza e, kura, kuralları koymaktan başka yapabileceğimiz ne varmış? Ceza olmasını demiyoruz zaten. Yani, yani insana danışılması falan da dediniz ya mesela. Biz biz zina suçunun serbest bırakılıp bırakılmaması konusunda insanlara danışırsak alacağımız cevap bellidir. Hayır yani. Şimdi düzenleme tarihi açısından meseleye bakacak olursak, Fakirler yasamayı, görevini yapmışlar ama yasama önerilerini sunmuşlar. Onu uygulama yapmayan devlet başkanları olmuş, yani halifeler bulundukları dönemde ihtiyaçları olan yasaları, fakihlerin ürettiği yasaları kanunlaştırmışlar. Sistem böyleymiş Bugün sistemde bu yok. Bugün sistemde yasama yürütme, yargı tezkunun koyduğu içinde hareket ediyor. Ee, yargıya olarak olursak yasama ve yürütme aynı. Çünkü bir meclis oluşuyor, yasamayı yürüt, oluşturacak, yürütmeyi o meclisin çoğunluğuna sahip olan grup yapıyor. Dolayısıyla yasamayı da büyük oranda o meclisin çoğunluğuna sahip olan grup yapıyor. Ve bu yasamayı yaparken, yasama bilimsel, akademik, hukuki problemleri ele alarak, kanunlara çıkaran diye gitmiyor. Yürütmenin başındaki adam oy çokluğuna sahip olduğu için, olması uygun gördüğü şeyi kanunlaştırılmasına emir buyuruyor, kanunlaştırma olmuş oluyor. Burada bir fıkhi içtihar anlamında toplumsal sorunları çözmek veya insanların ihtiyaçlarını karşılaman anlamında bir anlayışın gelişmesi mümkün değil. Ama şu olmalıydı, yani modern pozitif hukuk uygulanıyor ise, modern hayatın gereklerine göre bir hukuki düzenleme yapılacak ise hukuk fakültelerini var bu okullarda, değil mi şu ülkede? Hukuk fakültelerine danışılarak nasıl yapıza çağ olacağı Ve aynı yaptığımız düzenleme verdiğini, hayatla ilgili ilahiyat fakülteleri hocalarına danışılarak bunlar yapılmalıydı. Bizim dediğimiz bu. Dolayısıyla bizim şimdi burada istediğimiz kadar düzenleme şöyle olmalıdır, söylediğiniz, hiçbir yere işlemeyecektir. Çünkü onu ancak biz yazıp biz okuyoruz. Onun için işte mesela sitem hukuku araştırmaları, sitem araştırmaları derbisinin elinde Güncel sorunlarla ilgili hiç makale bulamayışımın gerekçesinin bu olduğunu gördüm. Yani yazsak da zaten okuyan olmayacak, faydalanan olmayacak, hiç olmazsa. Bu alanda çalışacak adamlara tarihsel, kavramsal, kişisel olarak bilgilendirme verme derler. Yoksa bugün, yani bugün bir İslam yazmalı gerekir, yazması gerekir, zinayı suç olmaktan çıkaran kanunun gerekçeleri ve bunun İslam hukuku açısından değerlendirilmesi yapılmadı. Kim okuyacak adam okuyan da yani. Okuyacak Hayır okuyacaksa da, ya bu okuması gerek mi? Okuyacak mı? Yani neyse işte bu kanunu çıkaranlar ya bu adam doğru söylüyor. Bu böyle olmamalı. diyecek mi? mi? Veya bu hırsızlığa engel olamıyor. Hırsızlar eee Kasım Aralık geldi miydi? birer, birer hapishaneye giriyorlar 6 ay ceza Kışın yatacak yeri yok adamı tatile gidiyoruz. 6 ay tatil yapıyor, yazın çıkıyor gene işine devam ediyor. Şimdi bu bu bu engel olabilir misiniz? Yani alt ay veya suçun durumuna göre, yani dolayısıyla sizin İslam hukukunun hırsızlık suçu ile ilgili düzenlemelerinden günümüze hitap edecek olarak siz direkmişseniz ben hırsızlığın elini keseceğim diye onun için duymuyor, duymayacak. Zaten yani o cezanın tarihsel bağlamından ele alarak cezanın amacına göre bir cezalandırma yapılması gerektiğini derseniz, yani niçin hırsızlığa, Kur'an'ın öngördüğü, cezanın uygulandığı dönemdeki hırsızlık suç oranlarına bakın, ve o cezanın verilmesi sebebine bak. Yani niye? Hapishane yok o dönemde? Ve hapishaneye yerleştirmek acaba tehdit edenle Ayrı mesele. Yani adamın vereceği, hırsızlığa vereceği fazla alternatif yok ceza. Ya öldürecek ya elini kesecek. E öldürmek insana uygun bir tutum olmadığı için elini kesmek. Ha bugün elini kesmenin de insana uygun bir tutum olmadığını söylüyorlar, düşünüyorlar. Doğru olabiliyor. E peki hapis hırsızlıkla insanı caydırıyor mu? E o halde caygıracak ki Çin'de. Yani Kulandaki takdir edilen cezanın o cezaya şartılacağından korku duyan insanların ona meyletmenine engel olacak bir unsur olduğunu biz söyleyebilirsek. Ve dolayısıyla bunu illet evimizi kesmenize gerek yok ama o adamın bu suçu işlemesine engel olacak tedbirler almazsanız. Şimdi ise Kulanda takdir edilen cezaydı. mesela Hazreti Ömer uygulamamış kıtlık senesinde. Niye? Ben insanların hepsinin doymasını sağlayanıyorum. Dolayısıyla devlet olarak benim kabahatim var, dolayısıyla ben buna cezayı veremem demiş. E şimdi de düşen fonksiyonlar var. Yani şimdi bütün bunlar da bu, bu şeyler arkadaşlarda biz öneri getiremezse, getirdiğimiz önerilerle çizgiyi alınmazsa kendi kendimize çalıp söylemiş olur. Onun için burada şeriat ile temellendirmek istenen anlayışı doğru olacak. Şeriat. Kur'an ve sünnetten lülhem, kanunlar vazedir, insanların orasını orası kesmek, taşlamak falan değildir. Şeriat, yaşanan hayatı insan gibi yaşamak için söylenmesi gerekenleri söyleyecek bir anahtardır. Ama onu okuyup, değerlendirip, yorumlamak lazım. Bunun için de Kuran'ı doğru anlamak, sünneti doğru yorumlamak ve hayatı da doğru okumak gerekir. Biz hayatı ne kadar doğru okuyoruz? Yanmış zamanlar hayatını ne kadar doğru okuyoruz? Bu da bir başka tartışmanın konusu. Şimdi burada şer kavramının Kur'an'da geçen ve son halde İslamcılar tarafından anlaşılış biçimi şeriat, yani kanun muadetmek, hayatı ve insanların davranışlarını toplumsal ve kişisel davranışları düzenlemek için bir normlar önermek biçimine geldiğini böyle bir fonksiyon icat etmiş iminde ortaya çıkan şer, yani şeriat davranış ve olaylara ilişkin ilahi iradeye ait hükümlerin keşfi ve açığa çıkarılması demektir. İşte şer kavramının istat hukuk gerek naz ve gerekse içtihat biçiminde ortaya çıkan şer yani şeriat davranış ve olaylara ilişkin ilahi iradeye ait hükümlerinin keşfi ve açığa çıkarılması demek. İşte şer kavramının İslam hukuku, bilimi açısından tanımını verdi. Ve not da göstermiş, Kefevi'nin El Külliyat isimli kitabını gösteriyor. İşte şer kavramının anlaşılış biçimi bu. Onun için bunu bir daha okuyorum, dikkat edin. İslam hukuk bilimine göre, gerek nas ve gerekse içtihat biçiminde ortaya çıkan şer, davranış ve olaylara ilişkin ilahi iradeye ait hükümlerin keşfi ve açığa çıkarılması demek. Yani İslam hukuku şer dediği zaman insanların davranışlarına ve o davranışların sonuçlarına ilişkin Allah'ın iradesinin keşfedilmesidir. Şeriat. Yani burada ne tür davranışlar insanlar sergiliyor? Bu davranışların Allah katındaki değeri nedir? Yani Allah bunlara ne hüküm veriyor. Dolayısıyla insanlar o davranışı yapmadan Allah katındaki o davranışın, hükmünün ne olduğunu söylersin insanlar o davranışı yapacak olan insanlar ne karşılığını alacağını alacağına İşte işte şer budur. Ama bu e, davranış ve olaylara ilişkin ilahi iradenin keşfini nasıl yaparsınız? İlahi iradeyi nasıl keşfedeceksiniz? Nasıl çıkaracaksınız? Kitap veya şünnetten? Ya da bunlardan bir hemşi, tat ve şünnetten bir hem olarak işte hakkı ortaya koyacaksınız. Ve bütün bunlar nedir? Allah'ın iradesini keşfetme faaliyetidir. Ve buna ne diyorlar? Şer. Yani dolayısıyla şeriat koymak aslında nedir? Allah'ın iradesini ortaya koymak. İnsanların yapıp etmeleriyle ilgili Allah'ın iradesinin ne olduğunu ortaya koyabilirseniz ve bunu kitap, sünnet ya da iştahatla yapabilirseniz insanlar davranışları yaptıkları zaman sevap malıcı, günah malıcı. Bu yaptığı farz mı? Bu yaptığı haram mı? Bunu bilecek. Bunu ortaya koymak faaliyetidir şer. Şimdi İslam hukuk biliminde şer'ilik, şer kavramı ve şer'i nitelemesi başlığı yani ikinci başlıkta şer kavramı üzerinde durmuş. İkinci paralar hatta diye başlayan bir yer var. Buldunuz mu? Hatta şer kavramı bu bilimin var olma gerekçesini oluşturan iki sebepten biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yani İslam hukuk biliminin varoluş gerekçelerinin iki taneymiş. Biri de şer kavramıymış. Çünkü o yani şer, şer'i olan ile olgusal olan arasında kurulması gereken ilgi nedeniyle ve o ilginin nasıl kurulacağını göstermek amacıyla geliştirilmiş bir bisikletimiz. Şimdi burada şer'i olan ile olgusal olan dediği şu vakıa. Yani bir takım işler yaparsınız, bu vakıa. Mesela şuralarda ders için toplanıyoruz. Bunun şer'i bir gündeme gelmiyor. Bu bir vakıadır. Biz, İslam hukuku üzerine araştırmalar yapan bir topluluğuz. Ve bu topluluk olarak Belirlediğimiz günde, belirlediğimiz saatte, belirlediğimiz faaliyeti yapıyoruz. Bu bir olgudur. Bunun şerliliği meselesi ayrı bir tartışma konudur. Dolayısıyla yaşanan hayat içinde aynı şey geçecek. Tamam mı? Devam ediyorum. Şer kavramı olması gerekene ve onun kaynağındaki iradeye ilişkin bir gönderme içerisindedir. Şer kavramı olanla değil, olması gerekenle ilgilidir. Hukuk da böyledir. Hukuk olması gerekeni söyler, olan olması gerekene yaklaştığı ölçüde hukukidir. Dolayısıyla şeriat da olması gerekeni söyler. Yaşanan hayat yani vakıada olması gerekene yaklaştığı ölçüde şeridir ya da değildir. Anlaşıldı mı? Yani vakıa ile biri teorik biri pratik boyutudur. Şer, şeriat, Kur'an ve sünnetten mülhem ve iştihatlerle ortaya konur. Tabi bu kaynağı meselesine dikkat edin, İmam Şafii'den beri ki El Risale'de İmam Şafii dörde indirgemiştir ana kaynakları ve bunların hepsini de bire indirgemiştir. Yani sayın şimdi biz Edirbe-i Erbaa dediğimiz kitap, sünnet, icma, kıyas değil mi? Dört tane delil var. Ne, ne demek bu? Bir meseleyle karşılaştığımız zaman kitaba bakacaksın, onu da bulamazsan sünnete bakacaksın, Onda da bulamazsan icmaya bakacaksın, Onda bulamazsan, bulamazsan kıyas yapacaksın. Böyle alınmıyoruz. Halbuki işte sistem bu değil. Şimdi mesela, sünnet kitabı ait olabilir mi? Olamaz. Bir i̇şte sünnetin geçerli olabilmesi için kitabı oranın olması gerekir. İcma kitaba ve sünneti ait olabilir mi? Olamaz. İcmanın geçerli olabilmesi için kitabla sünnet olamaz. Kıyas zaten bir yöntemdir, bir kaynak değildir. Kitap sünnet ve icmada olan bir benzer meseleyi, olmayan bir meseleye onun hükmünü vermek çabasıdır. Bütün hepsi teke indi mi? Neye indi? Yok. Kitap. Hepsi kitaba bağlıdır. İşte Şafi ile birlikte ortaya çıkan delillerin şerili prensibi bu. Ve bunlar diğer üzerinde istifade edilmeyen, ezri yermanın dışındaki delillerde katabilirsiniz. Hepsi olmak zorunda. Kitaba. İstihsat, kitaba ait de olamaz. Mazdaha, kitaba ait de olamaz. amel ehrim ehrim ehrim ehrim ehrim ehrim Hiçbiri var aykırı Demek ki o zaman şer'i delillerden bir kitap ve kitaptan mülhem olarak ortaya çıkan diğer delillerden ört. Öl. Örtün geçerli olmazmaya bağlı, şer'i aykırı olmayacak. Şer'i nerede elde ediyorsunuz? <gülüyor> yani işte Şafi'den itibaren şer'ilik, yani delillerin şer'iliği meselesi böyle ortaya konduğu için şer kavramı dolayısıyla olması gerekeni hep kitaptan mülhem olarak söylenir. Ama peki, şu sorunu nasıl aşısız? Her şey kitapta yok. Her şey kitapta da yok. İcma dediğiniz icma şey, Şafii'nin anlayışıyla bir toplumdaki çoğunluğun bir fikirde olmasındır ve daha sonra İslam alimleri bunun o konudaki İslam Muhammed metinden olan alimlerin herhangi bir fıkhi ameni meselelerin hükmü hususunda fikir birliği etmeleridir diye sınırını daraltmışlar, alanı daraltmışlar. Ve icmanın olabilmesi için icmanın kitap veya sünnetten bir delilinin olması gerekir şartını getirmişler. Şimdi o zaman bu icma ne için. Yani icma dediğimiz şey, kitap veya sünnette yer alan, zami olan bir delili katileştirme ameliyasidir. Yani kitaba baktığınızda o delil zaniyiydi fakat alimler onun üzerinde fikir şey birlettiği için o delil artık kat iyi oldu bu kadar. Hicma budur yani. Kıyas kitap ve sünnette zaten var olan bir hüküm var. Yeni bir mesele çıkmış. O mesele hükmü orada var diyor bu vakman ameliyatı Dolayısıyla hepsi kitap ve sünnetten mülhem olacak diye ama her şeyi biz kitap ve sünnette bulamıyoruz. Bulamadığınız şeylerin cevabını neye göre vereceksiniz? İşte problem buraya geliyor, dayanıyor. İşte bu Talip Uyan Ömür makalesini okuduğumuz zaman bunun cevaplarını görüyoruz. Şimdi devamlıyorum. Olgusal olan tabiriyle ifade etmek istediğimiz ise bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin ve düzenlenmesi amaçlanan beşeri ya da doğal gerçekliklerdir. Yani dolayısıyla bu şerhinin meselesi böyle hayatta çok bu kadar biz ama teoride biz domuz eti yemeyiz, domucu kullanmayız, harap olan bir şeyin önemi yapmayız falan. Teoride böyle. Yapmayız. İsteyerek de yapmayız. Devam edelim. Şer kelimesi. İslam hukuk biliminde bir terim olarak kullanıldığında biri geniş ve diğeri dar olmak üzere iki anlama gelmektedir. Geniş anlamda şer denildiğinde Allah tarafından insanlar için din olarak öngörüler, hükümler bütünü kastedilmektedir Allah tarafından insanlar için din olarak öngörülen hükümler bütünü kast Yani bunun bir başka tanımını da arka 75. sayfada vermiş. İradeye isbet edilen itikadi, vicdani ve ameli hükümler bütünü anlaşılır diyor. Ve 76. sayfada toplamış şerbi hükümler denildiğinde ''Hapsam bakımından intikadi, vicdani ve ameli hükümler hükmü fastedilmektedir.'' diye bağlamış. Ve onun devamındaki paragrafta şunu söylüyor. ''İslam hukuk bilimi, şer'i ameli hükmünü nasıl elde edileceği sorunu temelinde oluşturulmuş bir disiplindir. Yani ''İslam hukunun iki temeli var'' dedi ya. Dolayısıyla ''İslam hukuk bilimi nasıl çıkmış, şer'i ameli hüküm nasıl elde edilecek?'' sorusuna dayalı olarak ortaya çıkmış. Yani karşılaştığımız bir mesele var. O meselen şer'i amel'in nedir onu soruyoruz. O hükmü nasıl elde edeceğiz? İşte bu İslam, hukukun, İslam hukuk biliminin konusu. Evet bunlar dedikten sonra devam ediyor. Aynı parazakta şer, delil, istitlal, amel yani hal mükellefi ve hüküm kavramlarının da şer kavramıyla birlikte önemli arzeden İslam hukuk bilimi açısından önemli kavramlar olduğunu söylüyor ve sonra şunu diyor. İslam hukuk biliminin temel işlevi, burayı sizler de iyi bilin, İslam hukuk biliminin temel işlevi, nihai olarak ilahi iradeyi temsil eden şer'in, olgusal nitelikteki beşeri davranışa, amele, ilişkin hükmünü bir kısım kaynak ve yöntemlere, yani delillere başvurmak suretiyle ki istidlal mı keşfedip açığa çıkartmaktan ibarettir. Demek evet, ki İslam biliminin temel işlevi neymiş? İlahi iradeyi temsil eden şeriatın beşeri davranışlara ilişkin hükmünü delillerden keşfederek ortaya koymaktır. İşte fıkıh usulünde bu husus şöyle ifade ediliyor. Hüküm koyucu Allah, hükmü açığa çıkarın ise şer. İlahi iradenin hüküm biçiminde tezahürüne de şer denildiğini söylüyor yazar. Ve 77. sayfada aynı paragraf şöyle bitiriyor. Allah'ın hitabı yalnızca hüküm biçimindeki bir iradeden ibaret değildir. Dolayısıyla Allah'ın hitabından hükümleri istinbad etmek kime düşer? Kulların üzerine düşen bir görev. Ve bu kulların üzerine düştüğü andan itibaren iştihad söz konusu olur. Buna iştihad edilecek konuya müştehedün fih denir. 77. sayfada gazalinin müştehidin fihle ilgili yaklaşımını vermiş yazar, iştihad edilecek alan yani müştehidin fiil hakkında kesin delil bulunmayan her bir şer'i hüküm diyor. İştihadın alanı da burada eğer kitapta ya da sünnette hangi bir meselenin hükmü kesin olarak bildirilmişse o mevlidin hasta iştihada mesa yoktur dedikleri. Yani senin yani hakkında kesin nas bulunan yerde iştihad yapılamaz dedikleri kurala girer. Dolayısıyla iştihadı nerede yapacaksınız? Kesin hüküm bulunmayan yerler. Yani namaz var mıdır değil midir? mevlid nasın konusudur. O hususta nas var. Namazı farz olduğunu biliyoruz. Artık namaz var mıdır değil midir diye araştıramazsınız. Ancak namazda efendim rüküye giderken veya rüküye kalkıp sonra elleri kaldıralım mı kaldırmayalım mı? Abdestte yani kan çıkınca mı abdest bozulur, kadına dokunca mı abdest bozulur? Bunlar artık iştihada konu olan müştehen üfih konulardır. Çünkü kesin decil olmadı, olmadığı konulardan nasip bile olsa iştihat yapmak zorundasınız. Çünkü onun hükmünü belirleyeceksiniz. Ama hüküm Kur'an'da bildirilmişse veya sünnetle açık olarak bildirilmişse onu alırsınız, iştihat yapamazsınız. Ama Kur'an ve sünnetten elde ettiğiniz delil kat'i değilse o zaman o delilden elde edeceğiniz hüküm kat'i olmayacaktır. Kat'i olmadığı için de müştehel alanına yani iştihat edilen alana geçecektir. Kesin delil bulunmayan her konu, fil yani iştihad konuşur. Şer'in, şer'in nitelemesi ve temsil ettiği işlevler e, başlığını atmış, aynı e, başlığın bir alt başlığı olarak. Şer'in nitelemesini, e, bilinmesi ya da iddak edilmesi şer'e bağlı olan husus biçiminde ortaya koymuş. Bilinmesi ya da iddak edilmesi şer'e bağlı olan husus demiş. Ve 80. sayfada ki İslam hukuk biliminde diye başlayan paragraflar şu vurgu önemli. İslam hukuk biliminde bir hususun şer'i olarak nitelenebilmesi için onun doğrudan nas yoluyla bildirilmiş olması gerekmemektedir. Yani bir hususa şer'i diyebilmesi için onun ille de kitap ve sünnette bildirilmiş olması şart değildir. Usulüne uygun olarak yapılmış bir istimbat, yani hüküm çıkartma işlemi de şeriliğin tespiti bakımından geçerli bir yöntem kabul edilmektedir. Bu bakımdan Sadruf Şeria şöyle tanımlıyor şeriliği. Şerilik şari'in hitabının bulunmaması halinde idrak edilemeyecek şey diyor. Şari'in hitabının bulunmaması halinde idrak edilemeyecek şeydir diyor. Ama burada tabi Sadruf Şeria'nın kanı mı? Şerilik e, niteliğine sahip olması bakımından bir hüküm doğrudan nas ileleştiğim bak yöntemleriyle elde edilmiş olması arasındaki bir farkı göstermek açısından. Yoksa burada şer'i hitabı olmadıkça şer'ilik olmaz dediğiniz zaman ilk söylediğiniz cümleyle çelişki oldu. Şer'i hitabını keşfetme faaliyeti yani içtihat da şer'i hitabı bağlamında değerlendirildiği için o da çünkü siz işte doğrudan nas yoluyla bildirilmemiş bir hükmü istimbat ediyorsanız hat yoluyla istimbat ederken kullandığınız kaynaklarda şer'in kaynakları olduğuna göre, kitap ve şünet olduğuna göre bunlar da ne oluyor? Şer'i oluyor. Yani insanların kafasına hüküm koyma, hakem kesme, yetkisi yok zaten. Yani şöyle bir ruhsuzla karşılaştım, bana göre bu böyledir diyemez. Sana göre o öyledir. temellendirmeniz lazım. Sana göre bu böyledir. Çünkü kitap şöyle diyor veya sünnette şöyle bir delil var demeniz lazım ki bu da şeriiyi sağlar. He hocam eğer şeriinin yani hükmü keşfetme ortaya çıkarmaksa kastımız şari deyince biz tek şari Allah'tır falan diyoruz evet. yani. Onu nasıl yorumlayacağız? Mesela madem hüküm koyma değil de hüküm ortaya çıkarmak. Şimdi şari şimdi şu şariin şeriat koyucu olarak her alanla ilgili hitabı yoktur ama her alanla ilgili hükmü vardır. Her alanla ilgili hitabının olmamasının sebebi nedir? Kur'an ve sünnetin daha doğrusu dinin ana kaynaklarının oluşum dönemi, biz buna teşekkür dönemi diyoruz, oluşum döneminde meydana gelen hadiselerin sınırlı olmasıdır. Dolayısıyla kitap ve sünnet de o dönemde meydana gelen hadiselerle ilgili hitap ve onlarla ilgili hüküm varid olsun. Ama o dönemde şari'nin kıyamete kadar meydana gelecek bütün hadiselerle ilgili hitabı ve o hitapla ilgili hüküm göndermesi zaten abes olur. Şari o dönemde meydana gelen hadiselerle ilgili hükmü bildirirken ana ilkeleri de bildirdi. Yani Kur'an'ın bir kanunlar meclması olmaktan daha fazla ilkeler kitabı olmasını bu şekilde alışır. İlkeleri de bildirdi. Dolayısıyla karşılaşılan meselelerde hükmü keşfedebilecek yolu açtı insanlar. Hükmi var, şahin hükmü olmayan hiçbir mesele yok. Yani bunun usulde alt mertebesi, bir baha bağlı olarak alt mertebesi tartışması şeklinde biz bunu alırız. Ee, Şahsibinin muafakatının ikinci cildinde veya birinci cildinin sonu da olabilir. Tam şu an hatırlayamadım ama. Orada şahin bir alt mertebesi var mıdır tartışması gündeme gelir. Bu ne demektir? Şahin herhangi bir konuda var olan hükmünü bildirmemiş, kasten bildirmemiş olması söz konusu olabilir. Ha bu bir alt mersebesi vardır biz şöyle de tartışmayı algılıyorlar. Şari'nin herhangi bir konuda hükmü olmayan e, bir konu olabilir. Şari'nin hükmünün olmadığı bir konu olabilir. Bunun cevabı olamaz. Yani meydana gelmiş ve meydana gelecek bütün hadiselerin mutlaka şari katında bir hükmü vardır. Yani ya sevaptır, ya günahtır, ya helaldir, ya haramdır. Ama bunu şahid bildirmemiş olabilir mi? Almertebesi tartışması budur. Hükmü olmayacağı alan olabilir mi? Değil de hükmü olduğu halde bildirmediği, kasten bildirmediği alan olabilir mi? Evet olabilir. Kur'an'ı okuduğunuz zaman zaten diyor ki, ey iman edenler, cevabı verildiğinde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Ayette. Yani bu ne demek? Ee, eğer sor, sormazsanız size hükm bildirilmez. Hüküm bildirildiğinde siz rahatsız olacaksanız sormayın demek. Dolayısıyla hüküm olduğu halde Şahri'nin bildirmediği durumlar söz konusu olabilir. Ama bir de şu var, hükmü bildirecek ortamın oluşmadığı durumlar var. Yani vahyin, teşekkür sürecinde o hükmü göndermeyi gerektirecek bir sebep yok. Hükümler illetlere bağlı. Ve Şahri e, gönderdiği hükümlerin gerekçelerini de kimi zaman bildirmiş bu bildirdiği duruma müettir diyoruz biz. Yani şari bir hüküm bildirmiş, hükmünün de gerekçesini bildirmiş. Mesela e, oruç tutunuz, e, ben oruç dediği ayetinin devamında gerekçesini de söylüyorum çünkü o insanı korur. Veya namaz, innes salata tenha anil fahşa diyor. Adam yani, salata innes salata tenha anifah. namaz kılın çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Şimdi namaz kılma emrinin gerekçesini de vermiş Allah sana. Namaz kılarsan kötülük yapmazsın, kötülüklerden seni muhafaza eder. Ama bu her zaman muhafaza ederdi. O ayrı bir tartışmanın konusu. Şimdi bu hükümler ve gerekçelerinin bildirildiği durumlara bakarak biz diyoruz ki bu gerekçeleri taşıyan diğer konulara da biz bu hükmü veriyoruz. Bu kıyas işlemidir. Ama yeni gerekçeler tek olarak Zaten Bu kıyas işlemidir. Ama hüküm ve gerekçesi olmayan yeni bir hadise geldi. Bunu nereden çıkaracaksınız? Bunu da ana ilçelerden çıkaracaksınız. Ana ilçelerine adalete ayak demiş. Dolayısıyla siz bir mesele de, bir hükmü ulaşacağınız zaman adaletin gerçekleşip gerçekleşmediğini sağacaksınız. İki, aklı koruyun demiş. İnsan aklına değer vermiş. Dolayısıyla bir karşılaştığınız meselede onun akla verip vermediği açısından yaklaşarak üç, malı koruyun demiş. Mala önem vermiş. Canı koruyun demiş. Cana önem vermiş. Nesli koruyun demiş nesne önem vermiş, dini koruyun demiş, dini önem vermiş. Şimdi bu ilkeler elimizde olduğuna göre, yani şariğin hiçbir hükmü yoktur ki bu beş ana ilkeyi gözetmiş olmaz. O halde siz yeni karşılaştığınız bir meselede hüküm getirirken bu beş ana ilkeyi ihlal edip etmediğine bakacaksınız. Yani bir mesele var ki cana zarar veriyor. O zaman buna helal diyemez. İşte bu, biz zarurat hamse hamsedemiz. Bu beş ilkeyi her zaman her biçimde gözetmiş. Şu halde bundan beklenendir bu beş hükme riayet edecek hükümler oluşturması. Ve dolayısıyla şârih hükmü e, ve gerekçesini bulamadığımız yeni bir âdîtle karşılaştığımız zaman ilkelerden bir keşfediyor. Ama bu bizim keşfimiz. Şârih mutlaka burada bunu kast ediyor anlamına gelmez. Ne ne olur zanneyim işte hasta bu şey. Yani biz emin olamayız. Şari mutlaka onu mu haskıdır? Veya bizim ulaştığımız hüküm başka olabilir, başkaları başka delillerden hareketle başka bir hükme ulaşabilir. Hangisi şari'nin haskıdır biz bunu bilemeyiz. İşte burada sen hususlarının, yaptığı tartışma mukatti'e, musavvibe tartışmalarıdır. Her müştehit musid midir, isabet etmiş midir? Yoksa bir müştehit musit diğerlere hata etmiştir tartışmasıdır? Bu hususta şu kitaplarında ki bu neydi bir tane yani yüksek şanslı tezi var veya ilmi İsmail hakkı'nın ilmi kılafında da bu konuyu ciddi ciddi tartışıyor. Bu fakire ve musabibe meselesi onu da e, bir ara vakit buldukça veya bu makaleler arasına koyalım onu da bir okuy. Nas'tan çıkan ve nas gibi delillere dayanarak ortaya konulan istihâatlardan istinbat yöntemi de nedir? Şeriyenik vasfını kazanmaktadır. Dolaşır her bir fıkhî gün mutlak surette şerihlik sahiptir diyor. Tabii burada akli şerih ayrımını yapıyorlar. Bir şeyin şerih olması akli olmaması demek değildir. Bir şeyin şerihlik olması akliyi onun dışarıda bırakıyor demek değildir. 833 sayfada demek ki diye başlayan bir cümle var. Demek ki beşerî davranışa ilişkin olmasın gerekeni öngören düzenleme alanında aklın hiçbir hüküm koyma yetkisi bulunmamaktadır diyor. İşte yani aklın hüküm koyma yetkisinin bulunmamasıyla kastedilen bu aklın temel görevi Zaten şarihin o alanda var olan hükmü keşfetmektir. Şarihin hükmünün olmadığı bir alan kabul etmediğimize göre akıl da zaten hüküm kayamazsınız demektir. Deliller lafii deliller ve akli deliller diye ayrılır. Yani aklın kendi başına delil değildir. Ama akıl kullanarak yap, kullan, yani aklı devreye sokarak yapılan deliller var. Lafii deliller kitapta şünnettir. İcma ve kıyas dediğimiz akli delillerdir. Yani icmaya dediğimiz şey icmanın şartı içtihattır. İçtihat olmazsa icma olmaz. Çünkü icma nedir? Herhangi bir fıkhi ameli meselelerin hükmü üzerinde alimlerin fikir birliği etmesidir. Alimlerin fikir birliği edebilmesi neye bağlıdır? Alimlerin fikir yürütmesine bağlıdır. Fikir yürütme faaliyeti, delillerden hareketle şalihin hükmünü keşfetme ameliyestir. Ve bu delilleri incelerken siz neyi kullanıyorsunuz? Aklı, Aklı kullanıyorsunuz. Aklı kitap resmetinden almak değildir. Ha, bu, şu da doğrudur. ''Akıl olmasa din olmaz'' diye koymuş değil mi Peygamberimiz vazetmiş? ''Aklı olmayanın dini yok.'' Siz vahyi aklınızla anlayacaksınız ve o vahyin doğruluğunu aklınızla anlayacaksınız. Dolayısıyla önce akıl olması doğrudur. Yani akıl sahibi olan bir insana ''Siz bu Allah'ın kitabıdır'' deseniz ne demeseniz ne? Akıl sahibi bir insan bunu sizin Allah'ın kitabıdır'' dediğinizi onaylamadıktan sonra bu ona bir şey ifade mi? Yani siz bir ateiste Kur'an'dan, Kur'an yerine şöyle buyuruyor diye istediğiniz delili getirin, kabul edecek miyiz? Aklı var ama vahyi onaylamıyor insan. Dolayısıyla akıl önce vahyi kabul edecek. Vahyin ve dolayısıyla onu getiren peygamberin, geçen Kürsül dersimizi de okuduk, doğruluğunu onaylayacak, ondan sonra onun yolundan gidecek. Akıl olmadan din olmaz. Akılla biz bunu anlayacağız, Akıl olanlar Kur'an'ı anlayamazsınız ki. Ha, aklı devreye soktuğumuzda aklı nasıl işleteceğimizin kurallarını işte usul ilmiyle onu koyacak. Yani biz bunu nasıl anlayacağız sorunu, Aklımızı nasıl kullanacağız sorundur. Ve aklımızı gene bize rehber olacak olan bu kitaptır, sünnettir ya. Yani. Bunları birbirinden ayıramazsınız ki. Ha yani akıl ve şeriat birbirine ters düşmez ki. Akıl ve şeriat birbirleriyle çelişmez ki. Onun için mesela İslam dinini diyor diyoruz. İlim neyle elde Akılla yaratılır. Akıl olmayanın cinni de yoktur, ilmi de olmaz. Sorumluluğu da biz gene neye bağladık? Akla bağladık. Şimdi insanların kime mükellef diyoruz biz? Akil, bali olana mükellef diyoruz. Akil olsa bile bali olmadan mükellef olmuyor. Bali olsa bile ak akil olmadan, akıl sahibi olmadan mükellef olmuyor. Dolayısıyla akıl, akil ne demek? Ne yaptığını, ne ettiğinin bilincinde hareket eden adam demek. Akil olmayan bir adam Kur'an'dan ne anlayabilir, ne okuyabilir. Değil, <gülüyor> değil Yani bazıları diye, hocamız belki aklı öne çıkaranları aşağılayarak konuşuyormuş ama yaklaşımı yanlış, akıl olmadan bilin olmaz. Aklını belirle olarak okula bir <gülüyor> söz planı çıkaranlar var. Akıl, akıl delil değildir, akıl delil olmaz. Akıl hep başına bir varlıktı Aklı delil olarak nasıl alabilirsin, benim aklıma bu yapmıyor dediğimiz şeyler olabilir, akla yapmayan şeyler olabilir. Şey, şey, şey, yani her şeyden şey, şey, oruç tutmak benim aklıma yatmıyor. Niye ramazında tutuyoruz, Başarılar da olarak tutmuyoruz? Şimdi her şey senin aklına yatmaz. Yani akıllı delil al dediğin zaman dini ortadan gidersin, akıl kendisi delil olamaz. Ama aklın hareket ettiğini kitapta sünnetten çıkaracağız. Aklımızı buna göre hareket edeceğiz. Bunu kabul ediyorsam, evet. Hocam şu bağlamda öne çıkarıyorlar muhtezile. Mesela e, aklın idrak edebildiği, doğruların yanlışlarını keşfedebildiği hani. Onlarda sünnete ihtiyaç yoktur mesela. Vahiyde ihtiyaç yok. İşte vahiyde hocam tamam. yoktur. bu anlamda mesela yanlış anlatsıyor hani e, akla dayandırıp sonra. Ama Öyle onlar değilse... aklı denildi anlıyoruz. İşte, evet. Yani, yani çünkü, çünkü onlarda yani. ne diyor muhtezileri doğru anlıyor her şeyi düzeni, sistemi yaratan Allah, aklı veren de Allah, yani akıl da şergin bir şeydir ve dolayısıyla o akınla dünyayı ve eşyayı keşfede doğruyu, yanlışı bulur diyor. Yani dolayısıyla vahiy olmasa da, mesela İlman Maturid'de, Mûcez'de de şimdi eşari anlayışta nedir? Vahiy yoksa sorumluluk yok. Dolayısıyla bir her iki toplumda peygamber gitmemişsin, o topluma hesap kitap yok diyoruz. Ve Kur'an'daki ayeti bile alnıyor. Biz korkutucu göndermediğimiz kavga azap etmeyiz. Şöyle alnıyor, bazı kavimlere korkutucu gitmemişmiş, Dolayısıyla onlar mesul değildir diye alnıyorlardı. Ama, Ama bu, bu... ailelerin karşısında yok mu? Yeryüzünde yani, hiçbir kavim yoktur diye biz onlara ayeti gönderdik. Ha böyle de anlaşılardır işte. Muhteciler ve mahturi diye de böyle alıyor. Yani her kavme elçi gönderilmiştir ama diyor ki esas elçi akıldır. Kadriyabı Kibari'nin senin için de bizim için de geçerli bu. Yani biz şimdi ilahiyat paklitesine siz gelmişsiniz aklını size ne diyor ki buraya gelir yalan gibi yetişelim diyor. Bir kısmının aklı da bunu demiyor. Ama demeyelim ki kötü olduğunu veya iyi olduğunu size şeriat mı belirliyor siz mi belirliyorsunuz aklınızda? Yani biz yani sizi buraya getiren cumartesi günü bu saatte buraya getiren sebebi sorumlulayın. Aklımızla siz buna karar verdiniz, aklımız bu doğru olduğuna karar verdiniz. Şeriat size bu doğrudur demedir. Siz aklınızda karar verdiniz ama şeriatlara baktığınız zaman bu yaptığınız iş doğrudur diyor şeriat. Yaptığınız iş şeriatı doğrudur. Ne diyor? İlim öğrenir diyor. Değil mi? Evet. Ha. Mesela hocam aklınızda karar verdik ama bu üzerinde <gülüyor> yine inandığımız ilin etkisi var. Çünkü aklımızı kullanmakta onu baz alarak biz doğrulara yöneliyoruz. Hani, aynen. Aynen öyle. Evet, doğru. Anlaşıldı mı şimdi burası? Şimdi o zaman beşeri davranışa ilişkin olması gerekeni öngören düzenlemeler alanında aklın hüküm koyma yetkisi bulunmamaktadır. Diyor bu Amidin'in görüşü. Tabi burada mutezile aklın hüküm koyma yetkisini tanır. ve her şünnetten ayıran nokta budur. Akla hakim der Muhteziler. Geçen İzmirli'nin dersinde okumuştuk hatırlarsanız. İzmirli'nin usul derslerinde. Mutez'de bu yetkiyi tanır. En bilimletten ayrıldığı nokta budur. Maturidi ve eşari ve dahil en bilimlet akla bu yetkiyi tanımazlar. Yani hakim sadece Allah'tır. Şimdi esasen diye başlayan paragraf, şer'i hükümlerin akıl karşısındaki konumu belirlenirken akla uygunluğu ilkesinin mutezili ve hanefi usulcülerce bir kriter olarak alındığı görülmektedir. Şer'i hükümlerde akla uygunluk. Mutezli ve Hanefi usültülerce bir kriter. Yalnız burada, tabii bu akla uygunluk, akla aykırı olmamak diyelim daha doğru akla uygunluk. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> hükümleri, şer'i hükümleri ikiye ayırır bir kere İslam alimleri. Burada o hususu mi? Makalenin başına şimdi hatırlamıyorum ama hükümler ta'atlı değil yani illetleri akılla kavranılamayan hükümler ve şer'i milletleri akılla kavranılabilir hükümler olmak üzere ikiye ayrılır ve taabbudi hükümler alanında aklın yeri yoktur. Taabbudi hükümler nedir? mesela namaz, oruç, hac zekat. Ramazan orucunu niye şey orucun niye Ramazan ayında tutuyoruz diye soramazsınız. Bu taabbudi hükümdür. Allah Kur'an'da öyle buyuruyor değil mi? Hemen şehidin hükmü, şehadetle yaşam o siz ne kılıp. Ya niye namaz kılıyoruz? İşte ''Egur-u bir gülöküş şerisi, güneşin batıya meyletmesinden sonra namazsızın. Niye güneş batıya meylettikten sonra kuruyoruz da önce kılmıyoruz?'' diyemezsiniz. Şari, bunlar ta'abbidi hükümlerdir. Burada akıl devreye girmez. Ama ta'abbidi hükümlerin dışındaki alanda akıl devreye girer. işte Muhteznevi hanefilerin aklı uygunluk ilkesinin kullandıkları yer ta'abbidi alan değildir. Ta'abbidi alanın dışındaki alandır. Tamam mı? Orada akla aykırı bir şey olmayacak. Yani bir şey, şey akla uygun değilse dine de uygun değildir diye anlıyorlar. Bu anlayış e, e, eşarilerde farklıdır. Çünkü eşarilerde aklında yolunu belirleyen vahiy olduğu için bir şey akla akır olabilir, vahya uygun olabilir. Ama akla akırı bir şey vahya uygun olmaz. Maturidi ve Tanefilere göre. Şimdi işte orada, orada 84. sayfada çünkü şerilik diye başlıyor ikinci satırda. Çünkü şerilik bir hükmün yine şerbi olan kaynak ve yöntemler yoluyla ilahi iradeye atfedilebilmesini, işte şerbiliğin tanımı bu. Hükümlerin şerbiliği neymiş? Bir hükmün ilahi iradeye, şerbi kaynakları yoluyla ilahi iradeye bağlanabilmesine şerbilik deniyor. Bir hükmü şerbilik. Ya yani mesela doktora gitti, doktor bunu ameliyat edelim diye bir hüküm verdi. Bu şer'i bir ilahi iradeye keşfetme mi? Hayır. Bu yüzden şer'i değil bu. Orada doktorun yaptığı ama doktora gitmek şer'i bir hüküm. Tamam mı? Eğer hastaysanız doktora gitmeniz gerekir. Şer'iat bunu şöyle. Ama doktora gittikten sonra doktorun sizin ameliyatınızla ilgili vereceği kararlar şer'i bir ilahi iradenin keşfi Olarak değerlendirilemez. Ama burada doktor ameliyatının sonunda insanın yaşaması, devam etmesi, hayatının düzeniyle ilgili alanların her biri nedir? Şerii olan kısımları olur, şerii olmayan kısımları olur. Yani ameliyat olmuş bir adama abdest ve namaz farziyeti var, namaz kılacak. Abdest aldıracak mı? Aldırmayacak mı? Adamın durumu nedir? Yataktaki adam... Bunların her birinin şerii içeriği var. Ve bu adam tuvaletini en yapacak gibi. Şeyi olmayan boyutları da var. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla eee şey istiyorsak bir hükmün, şerii kaynaklardan ve şerii yöntemler kullanılarak ilahi iradeye bağlanması şeridir. Şerii'nin tam kanımı bunu yazın, aklınıza da yazın, kafanıza da yazın. Aynı paragrafın devamında şöyle bir şey var. Mutezile'nin yaklaşımında akıl şer'i hükmün belirlenmesi hususunda tıklı kitap ve sünnet gibi bir delildir. Az önce söylemiştir. Ayrıca bu iyilik ve kötülüğün akıl ile iddak edilebilir olmasını şer'i hüküm olarak değerlendirmemektedir. Diyor yazar. 85. sayfada e, paragrafın sonu, hemen ilk paragrafın sonunda şöyle bir cümle var. Şer'i nitelemesi ikinci bir kavramsal işlev olarak olması gerekene ilişkin tercih ve talep vurgusunda taşımaktadır. Yani bir şey olması gerekene yaklaştığı ölçüde şeridir dedik ya, onu söylemiş oluyoruz. Devam eden paragrafı şu cümlenin altını çizmişim ben. Bir işlem ya da eylemin şerbi olarak nitelenmesi onun norm koyucu iradeye uygun biçimde gerçekleştiğinin de bir ifadesi sayılmaktadır. Yani bir işlemin keriye olarak değerlendirilmesi şeriat koyucunun iradesine uygun biçimde gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlıdır demiş ve böylece şerili kavramı vasarını bitirir.